Necip Bey iyi akşamlar İyi akşamlar Necip Bey İyi akşamlar geliyor mu sesim şu an evet sesiniz gayet iyi benim nasıl geliyor <gülüyor> Gayet iyi yankı yok nasılsınız İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız ben de iyiyim teşekkür ederim kendimi tanıtayım ufacık ben Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyim aynı zamanda Hukuk Akademisi'nin yönetim kurulu başkanıyım Bugün e, isterseniz konuya girmeden önce e, çağsım ve kapılım bütün İslam aleminin e, Melit Kandil, Kandil'ini kutluyorum. biraz Kandil'ini kutluyorum. Efendim, evet. E, o hal ilan edilmeli mi? E, karantina, sokağa çıkma yasağı, bir sürü gündemde tartışma var. Biz de bununla alakalı bir yayın yapmak istedik bugün sizinle birlikte. Aslında evet. çok gündemle alakalı. Hem de... E, hukuku da kapsayan hı hı. korona salgınlar üzerinden salgın hastalık, doğal afet ve idarenin sorumluluğunu konuşacağız bugün. Hı hı. Ee, başlayalım isterseniz. Önce sizi tanıyalım. Ben e, Necip Şenel, e, bazı arkadaşlarımız tanıyordur belki daha önce Selçuk Üniversitesi'ne birkaç kez ziyarette bulunmuştum. Çok güzel evet. anılarım var orada. Çok güzel hı hı. arkadaşlarla birlikte olduk. E, köklü okul fakültelerinden birisi. E, ve önemli okulçuları yetiştiren bir üniversite. Çok güzel ağırlandım. Çok güzel ağırlandım. Her hı geldiğimde. Bütün arkadaşlara çok selam ediyorum önce. Sonrasında birazcık kendimden bahsedeyim. Çok sevmiyorum. Bahsedecek bir şey yok. O yüzden sevmiyorum. <gülüyor> Pek bir özelliğim ekstra özelliğim yok. Hı hı. E, 15 yıllık avukatım. İstanbul'da serbest avukatlık yapıyorum. Eee Sosyal medyadaki e, açıklamalarda yazdığı gibi düz avukatım. E, <gülüyor> ekstra bir e, donanıma sahip değilim, çok fazla donanıma sahip değilim. E, fakat e, sahadan geldiğimi söyleyebilirim. Yani 15 yıl içinde oldukça yoğun şekilde avukatlık yaptım. Hemen hemen her alanda <gülüyor> e, avukatlığı yaptım. E, i̇şte kapsamlı yani. Butik diyebileceğimiz bir büromuz vardı. Vardı diyorum. Hı. Çünkü şu an e, tatilde gibiyiz. Pasukonundayız. Evet. E, pandemi hı. nedeniyle. 10-15 parası e, bir kadromuz oluyordu yaklaşık. E, ve tazminat hukuku iş hukuku ağırlıklı çalışıyordu. Hı hı. Pa pandemiden sonra e, biz de önce evden çalışmaya başladık. Hı hı. E, ilk bir ayımıza evden çalışarak geçirdik. Hı -hı. sonrasında da başka planlar yapmaya çalışıyoruz. Hala çalışıyoruz. içinde sürecin. Ve ne olacağını biz de kestiremiyoruz. Yani hukuki boyutlarından öte Hı -hı. işte bilimsel boyutları, tıbbi boyutları birçok yönü var Hı -hı. ve kestirmek imkansız. Konunun uzmanı da değiliz. Sadece seyirci gibi izliyoruz bizler de. Dışarıdan evet. takip ediyoruz. Hı -hı. Ve gelecek gelişmelere göre ve da işte idarenin açıkladığı kararlara göre de tekrar Hı -hı. iş yapmamızı belirleyeceğiz. Yani çünkü bakanlığının da aldığı bir takım kararlar var. İşte Hı -hı. hepsini konuşacağız ilerleyen aşamalarda. Bakanlığının evet. aldığı kararlar, İçişleri Bakanlığının aldığı kararlar, Hı -hı. E, yasa olarak yapılan düzenlemeler. Bugün Hı -hı. zannediyorum şey vardı. İnfaz yazısındaki değişiklik meclis evet. genel kurulundaydı. Aynen öyle. Evet. evet. Ama hala bir açıklama görmedim ben. Bilmiyorum geldi mi? Bu hafta içinde e, geçeceğini söylüyorlar ama daha netleşmedi diye biliyorum ben de Bugün emin değilim. Görüşmeler devam ediyor diye biliyorum. Evet, Adalet Komisyonuna kabul edildi diye biliyorum orada. orada ama... Genel genel gelmişti. Hı -hı. Ee, onunla ilgili de çok soru geliyor. Ee, evet. Birçok gelişmeye gibi. Ee, şöyle bir durumla karşı karşıyız. Ee, siz genç arkadaşlara göre, ya ben de çok daha tecrübeli iştekliler da var tabii ama kendi mesleki hayatında veya hayatımda diyebilirim. İlk kez Hı -hı. bir olayla karşı karşıyayız. Evet, aynen öyle. Ne günü Olağanüstü bir durum. Hani kanunda o tanımlanan mücbir sebepler vardı ya, hiç yıllardır karşılaşmazdık veya mücbir sebeple evet. uğratamazdık hiçbir yerde. Zaten mücbir sebep tanımına e, birebir uyan bir durumla karşı karşıya kaldık. Hı -hı. E, bizim nesle, sizin nesle, öğrenci olarak sizin nesle, meslek sahibi olarak bizim nesle e, denk geldi. E, Hı -hı. Biraz da yap Yakın tarih ilgim var. Yakın tarihe baktığımda hı hı. zannediyorum ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyaya bu çapta tesir eden en önemli olayla karşı karşıyayız. Hem evet. can kayıpları açısından hem de dünyanın aldığı olağanüstü tedbirler açısından. Hı hı. De, bütün uçuşlar durdu, seyahatler durdu, turizm bitti. Mesela şu an bu noktasında. Hakeza Avrupa Şampiyonası, futbol ligleri dünyanın birçok ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez teyir edilmiş. Bunlar inanılmaz şeyler. Yani... Bütün organizasyonlar iptal oldu neredeyse. Hemen hemen bütün organizasyonlar iptal oldu. Yani bizim de ilk kez yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şeyler. Hı hı. O bakımdan şey yapacağız. Yaşayarak öğreneceğiz, göreceğiz. Yorumları kapattık mı? Açayım mı isterseniz Açak sizin tercihinizde? Oradan tamam. gelecek sorular da not alalım. Tamamdır. Ee, Kübreden olabilir ama ne yapalım o da riski işin. <gülüyor> Olmaz inşallah bizim tariflerimiz <gülüyor> öyle değildir umarım. Şimdi ya Benim bir e yerde olabilir. <gülüyor> <gülüyor> o konuda bunu bilmiyorum o halde. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. E Şu an elbette tıp e alanında çalışmıyoruz ama... E Diyelim ki e, Türkiye'de hakikaten bunun çok ciddi olduğu bu durumun belirlendi ve de bir OHAL ilan edilmesi gerekti. Ya da e, sokağa çıkma yasağı ya da bölgesel şu an karantinalar ilan ediliyor. E, ulus çapında bir karantina ilan edildiği zaman ya da bir OHAL ilan edildiği zaman. Bunun e, hukuka, şart, hukuka uygun olan şartları nedir? Sınırları nedir? E, bunu konuşmak isteriz. Yani böyle bir durumda OHAL ilan edilmesi e, uygun olur mu? Olursa sınırı ne olur? Birincisi şöyle anlatayım. Ya, biraz yorumla gideceğim. Teknik detaylı evet. çalışma yapalım. Bir akademisyen evet. değilim her şeyden öte. Evet. Kendi dünya görüşüme veya biriktirdiklerime göre bazı yorumlarda bulacağım. Bu arada alttan geçen güzel yorumlara da teşekkür ediyorum. Biz küfürü beklerken çok güzel yorumlar geçiyor. Sizin de aldığınız hukuk eğitimi, benim de aldığım hukuk eğitimi ve dünya görüşümüze veya gördüklerimize göre değerlendirdiğimizde ee, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. şey hak ve özgürlükler anlamında ee, arkadaşımız demiyor hı hı demeseniz şöyle yaparsanız güzel olur bir sağ olsun ama e, sağ ol. e, herhalde ben böyleyim <gülüyor> öyle diyebilirim tabi geliştirmemiz bence <gülüyor> gereken bence bana söyle geliştirmemiz gereken alanlar ee, haklar anlamında en tepeye biz neyi koyuyorduk en önemli hak neydi sahip olduğumuz en değerli hak yaşam hakkı ve insan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer e, haklar kapsamında en değerli hak yaşamak. En çok korunan, dünyanın bütün yasalarında korunan hak ne? Yaşamak. Burada tehlikede hissettiğimiz hak ne? Yaşamak. Diğer e, bugün itibariyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanların ee, gördüğümüz üzere e, birçok hakkı sınırlandı. Zaten onlar o halde. belirttiğiniz üzere onlar zaten o halde. Hakları sınırlandı. Bu hakların sınırlandırılmasındaki maksat ne? En büyük hakkın yaşam hakkının korunması. Burada e, bazı haklarımızdan feragat ediyoruz. Seyahat hakkımızdan, sağlık hakkımızdan bir, çok, bir sürü özgürlüğümüzden şu an feda, çalışma hakkımızdan bir sürü özgürlüğümüzden feragat ettik. Neden? Yaşam hakkımızı bir koruyalım önce. Sonra diğerlerine bakarız diye. Ee, buradaki sınır ne? Ee, sınırı da bilemiyoruz çünkü e, karşımızda bir muhatap yok. İkinci Dünya Savaşı'na göre değerlendirdiğimde İkinci Dünya Savaşı'nda insanlar şunu düşünüyor. Japon İmparatoru veya e, Hitler düştüğünde savaş bitecek. E, ve bununla birlikte bir motivasyon buluyorlar. Peki ve öyle de oldu. E, i̇şte Hitler düştü, intihar etti. Avrupa cephesinde savaş bitti. Öbür tarafta İmparator teslim olmadı. Önce Atom sonra İmparatör da teslim oldu ve savaş bitti. Peki burada savaş nerede bitecek? Bunu kestiremiyoruz. Biz de kulağımız açık uzmanları ve bilim adamlarını dinliyoruz. Ve şöyle bir durum var ki biz avukatlar gibi onlardan da farklı farklı bir sürü görüş geliyor. İşte yaz aylarında bitecek diyenler oluyor. Bu bitmeyecek, herkes hastalanacak, herkes bu hastalığı geçirecek diyenler oluyor. Geçirme, geçirip tekrar geçirecek diyenler var. Mesela grip gibi tekrar tekrar yakalanabilirsiniz diyenler var. Ve bunun sonu yok. O uzmanları dinlediğimizde de bunun sonu yok. O yüzden bugünden geleceği anlatmak biraz zor. Yani bilim kurgular biraz bunu yapmaya çalışır. Ama ellerinde çok fazla veri olur. Ama gelecekten bir gün yaşarsak ve görürsek geçmişe bakarsak daha iyi bir analiz yapabiliriz. O anlamda. Fakat ben neler olacağını şahsen çok kestiremiyorum. Mesleki anlamda birazcık değerlendirmeye çalışırım. Onlara bir bakarız. Meslekte ne olur veya nereye gider onları değerlendirebiliriz. Geçen bir konuşmamızda arkadaşımızın birisi şöyle bir açıklama yaptı. Biraz da mantıklı genç bir arkadaşımız. Belki normalimiz bu olacak. Sadece alışma sürecindeyiz. Hani belki de normal hayat dediğimiz şey. Bugüne kadar alıştığımız normal hayat artık normal olmayacak. Normal hayat daha farklı bir şey olacak. Ve yeni düzene, yeni sisteme alışmaya başlayacağız. Şu an uzmanlar da aynı şeyi söylüyorlar. O genç arkadaşın söylediğini söylüyorlar. Artık e, bu duruma e, alışkanlık göstermemiz, bu durumu kabullenmemiz, adapte olmamız gerektiğini, dişimizi sıkarak ya da sabrederek geçmesini beklemememiz gerektiğini söylüyorlar. E, i̇nşallah ama bir an önce geçer. Geçer. Yeni hayatla alışmaya çalışacağız o zaman. İnşallah. Sizin ee, adapte olması çok daha kolay tabii bizlere göre. Evet, biz hemen topluluk olarak adapte olduk ve online'a <gülüyor> döndük. Güzel <gülüyor> yapmışız. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı farklı uygulamalar gözüküyor. Ee, kimisi sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, kimisi o hal ilan ediyor vesaire. İngiltere'de de tam e, daha farklı bir uygulama yaptılar. Onlar e, önce başa rahat davrandılar, önle aldılar, daha sonrasında da... Vaka sayısının çok ciddi arttığını görünce e, bu kez tam tersi daha sıkı yani ilk baştaki söylemlerinin tam tersini e, yapmaya başladılar. Burada bu kadar fazla insanın enfekte olması ve hasta olması sonucunda da e, acaba kusursuz sorumluluk ilkesinden bahsedebilir miyiz burada? Ee, Kamunun, devletin birçok sorumluluğu zaten e, gündeme gelecek. E, bu olaylar bittiğinde alınan birçok idari karar geç veya erken alınan veya işte bir kısım için alınan bir kısım için alınmayan birçok sorumluluk gündeme gelecek. E, fakat e, bugün işte öyle bir haldeyiz ki e, dava açmak için veya işte davayı belki o yaptan açabiliriz ama işlemleri yapmak için bile dışarı çıkamaz durumdayız. E, evet. Ama e, kamu da olsa herkes kusurundan dolayı e, ki kamu kusursuz da sorumluluğu var kusurundan dolayı e, sorumlu olacaktır. Biz e, toplum sözleşmesinde ne yapmıştık? E, yani yazılı bir sözleşmemiz imza, imza atmadı insan oldu. Fakat toplum sözleşmesinde e, haklarının yönetimini, idaresini devlete bırakmıştı. Bazı haklarının idaresini ve kararları yargılama yetkisini devlete bırakmıştı. Bunun sebebi neydi? Temel haklarının e, korunmasını istiyordu. Başta yaşamak hakkı olmak üzere. En başta orada başladı zaten. Yaşam hakkımı koru. Yani birey olarak ben her gün kendi hayatımı korumak derdinde kalmayayım. Önce sen bir bunu kuru. Fakat gördük ki şu an devletler biraz çaresiz. Örnek veriyorum Çin çok daha sert devlet, çok daha totaliter bir devlet. Oradaki insanlar da bunu daha dile getiriyor. Çünkü onlar çok daha fazla hakkından feragat ediyordu. Yaşayabilmek veya iyi bir hayat sürebilmek fakat gördüler ki devlet gerekli tedbirleri almadığı veya alamadığı için çok can kaybı oldu ve birçok özgürlüklerini kaybettiler. Burada bence tartışılması gereken e, temel noktalardan biri bu olacak. E, i̇şte bazı arkadaşlarımız diyor hiçbir şey değişmeyecek. Benim çok şey değişecek. Bu kadar büyük yaşanan olaylardan sonra değişmemesi mümkün değil. Bu, burada değişim kaçınılmaz artık. Yani e, Devletler değişecek, yapılar değişecek, siyaset değişecek. Fakat bugün e, çaresizlik nedeniyle insanlar bunu kestiremiyor. Atlatıldığında çok çok çok fazla şey konuşulmaya başlayacak yönetimsel açıdan. Bir arkadaşımız da e, uluslararası kamuoyunda pandeminin yayılmasına sebep olan Çin Halk Cumhuriyeti hakkında bir yaptırım söz konusu olabilir mi demiş. Bunu cevaplayabiliriz isterseniz. Bu... Ocak ayında Çin'in Wuhan kendine çıktığı virüs. Doğru. Bu çok spesifik bir soru. Yani normal sahada avukatlık yapmış Kişi uluslararası benzer devletler arasında bir davaya bakmamış bir avukatın bunu yanıtlaması e, saçma olur yani sen kimsin derler bir kere bana. O yüzden e de böyle, böyle bir soru ya, yani böyle bir dava böyle bir şeyi cevaplayabilmem için iki da, ülke arasında görülmüş bir dava tecrübe etmiş veya bununla ilgili çalışmış e, akademik bir çalışma yapmış olmam lazım. Yani arkadaşımız kızmasın. E, o yüzden e, vereceğim cevap sallamasyon bir cevap olacak. Açar desem sallayacağım, açmaz desem sallayacağım. O bakımdan e, yani devletlerin birbirleri açısından sorumluluk doğuran hareketleri varsa onu zaten e, devlet yönetimleri yapacaktır. E, kasıtlı bir hareket varsa, ihmali bir davranış varsa e, bunlar e, gündeme gelecektir. Ama şöyle de bir durum var. Herkes de kendi kusurundan mesuldür. Şahıslar anında baktığımızda. Çin devlette de şunu diyebilir mi? Ben çıktığında Kasım ayı da açıkladım bütün dünyayı. Sınırlarını kapatsaydın, kimseyi almasaydın diye bir savunma yapabilir mi? Yapabilir. <gülüyor> Kusurdan kaçınabilir mi? Kaçınabilir. Tamam ben açıkladım Kasım ayında ama sen almamışsın tedbiri. Sen kendi kusurundan nasıl istifade edersin diyebilir mi? Grup, e, yurt dışından evet. gelen gurbetçileri veya Avrupa'dan dönen bütün seyahat edenleri ülkeye geri aldın. Umreden evet. dönenleri geri aldın. E, sonra virüs senden çıktı diye tazminat istiyorsun. Başka virüste senin ülkenden çıkabilir. E, o yüzden e, ya o, o birkaç avukat kadar arkadaşımız da Çin'e dava açacağız filan demişler ama yani mahallede avukatlık yapıp da Çin'e dava açmak akıl karın yani. bir e, <gülüyor> şey demiyorum. <gülüyor> Bir şey diyorum. <gülüyor> Anladım. Ee, arkadaş cevabını almış oldu o zaman. Ee, şimdi şöyle konuya daha da girebilmek adına temel hak özgürlükleri tüm bu süreç etkiliyor mu? Ee, burada idaren ödevine yani devlet burada sosyal devlet olan devlet ne yapması lazım? Ee, biraz bu konuda konuşalım isterseniz. Ya ben şöyle bakıyorum şahsen. örnekler var zaten bütün dünyada aynı tedbirler alındığı için sokağa çıkma yasağına vermiyen galiba birkaç ülkeyiz. Evet. Ee, diğer devletlerin ne yaptığı ortada. Ekonomik olarak güçlü olan devletler çok hızlı adımlar atıyor. Almanya, Fransa, Kanada gibi örneklere baktığımızda bütçesi dolu veya bütçe fazlası vermiş ülkeler ee, bir şeyler yapıyor. Japonya dün bir paket açıkladı. Amerika <gülüyor> da. Daha... Fakat e, bütün devletler e, bu virüse karşı zayıf. Sadece onların belki dayanma gücü bizden daha fazla olabilir. <gülüyor> hani biz 15 gün dayanırız da onlar bir sene dayanır bunun, e, ölçüsü bu. inşallah tez zamanda biter. E, biz de e, mesleğimize, avukatlar ve davalara döneriz. İnşallah biz de kampüslere bir önce dönebiliriz. Kam Öz, özlüyor musunuz kampüsleri? Yani çok özlüyoruz. Hakikaten. <gülüyor> Yerine o anfiye oturmayı filan <gülüyor> çok özlüyoruz. Bir şey daha sormak isteriz. Tabii. Şimdi tüm dünyada karantina uygulaması var, uçuşunda çıkma çıkış yasakları var, 65 yaş üstüne yasak geldi, işte 1 Ocak 2000 doğumlulardan yukarı yasak geldi vesaire. Şöyle bir bakınca temel hak ve hürriyetleri müdahale diyebilir miyiz bunlara? Ya tabii ki müdahale yani, ediyoruz. Tabii ki müdahale. Biraz önce bahsettiğim üzere yani bunların hepsi temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, kısıtlanması ancak Orada hı hı. daha büyük bir hakla karşı karşıyayız. Yaşam hakkı. Sadece kendinin yaşam hakkı değil, başkalarının da yaşam hakkını teh tehlikeye atan hı. bir durum var. Burada bir de biz bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Ee, e, e, notlarda... Bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. İşte 65 yaş üstüne sınırlama geldi, sanki 65 yaş üstü yayıyormuş gibi. 20 yaş altına <gülüyor> sınırlama geldi, sanki onlar yayıyormuş gibi. Onlar virüsün yaygısı değil. Risk grubunda oldukları için en azından kendilerini izole edebilsinler diye muhtemelen bu tedbirler aldık. Ee, bazı şeyler çok yanlış değerlendiriyoruz e, toplum olarak. Ee, ve biz işte terşembe günü master love organizasyonlarımız var. Onunla ilgili yine kapsamlı bir canlı yayın yapacağız. 2011 yapımı salgın diye bir film var. O üzerine tartışıyoruz günlerdir arkadaşlarla ve başka filmlerden bahsettiler. Ee, daha tehlikelisi eee Virüstü e, sınıfsal bir e, grubun e, yaydığın veya ırsal bir grubun yaydığının düşünülmesi, böyle bir düşünceye kapıldığında insanlar modern çağda da olsak görüyoruz ki cadavra başlayabilir. Gerçekten sarı ırkın yay, yaydığı ispatlansa, gerçekten işte erkeklerin yaydığı ispatlansa veya kadınların veya 65 yaş üstünün, 60 yaş üstünün yaydığı yayınla, e, bilimsel bir veri yayınlansa. Çok tehlikeli yerlere gidebilir insanlar. E, korkutucu olan bence bu. E, yani böyle bir veri varsa da kimse paylaşmasın zaten. Yani onun altı, üst, üstünden gelen üstesinden gelmek çok zor e, diye düşünüyorum. Teşekkür ederim cevabınız için. E, bu dönemde e, her bakanlık da kendi önlemlerini aldığı. Adalet Bakanlığı da aynı şekilde. şu Şunun... Ee, salgın sonrası duruşmalarda nasıl bir yol izleniyor? Ee, gerekli tedbir alındığını düşünüyor musunuz siz? Yani nasıl işliyoruz devam ediyor? Biz hiç duruşmaya gitmedik. Zaten bizim ağır cezalı pek işimiz yok şimdi doğrusu. Ee, genelde tazminat ediyoruz ve iş yapan bir büroyuz. arabuluculuk yapan bir büroyuz. Ee, bizim duruşmalarımızın neredeyse tamamı tehir edildi. Nisan sonuna kadar e, İRA dairelerinde de birçok işlem yapılmıyor. Ee, Uyap ekranında da biz avukatlara e, birçok işlem açısından kapatıldı. İcra'daki ekran. E, o nedenle e, avukatlar için tedbir kepengi indirmek oldu yani. Biz e, şu an e, bir para da olmuyor. Çünkü bizim e, kazançlarımız ekseriyet. E, ihraada yaptığımız e, işlemlere bağlı e, her ne kadar biz dava bürosu olsak da o davaları da e, alıp e, icraya koyuyorduk. İcra takip başlatıyorduk. Oradan işte karşıdaki şirketlerin yatırmasını bekliyorduk. Veyahut da yapacakları işlemleri bekliyorduk. Peki bu işlemler durunca bizim bütün kazançlarımız dur durma noktasında. Ee, bunu belirtmek isterim. Bir, e, alttaki sorulara cevap verebiliyor muyum? 2-3 tane şey attı. tabii ki. Tabii ki. Onlara geçebiliriz. Aynen öyle. Ee, Fatih Portakal'la ilgili bir soru geldi. Yani hukukçu olduğu için arkadaşlar ben konuşmakta şey görmüyorum. Tabii kimseyi de sıkıntıya sokacak konuşmaları yapmak istemiyorum. Ee, ama e, bir gazetecidir. Beğenelim beğenmeyelim. Ve söylediğinde de derdest bir dosya diyeceğim ama derdest bir dosya yok. E, muhtemelen e, rahat alacaktır diye düşünüyorum. Fakat şu an herkes konuşmalarına dikkat etsin. E, galeyana getirici şeyler yapmasın, söylemesin diye e, muhtemelen e, şey yapacak. Yani, maksatlı diye düşünüyorum. E, Stajyerlerimize maaş veriyor musunuz diye sorulmuş. Stajyerlerime maaş veriyorum. Geçen ay içinde verdim ama önümüzdeki aylarda kendileri izledi. tek tek konuştum hepsiyle böyle devam ederse vermem mümkün değil çünkü ben de herhangi bir şey kazanmıyorum artık yani kazanmıyorum derken elbette evimizi geçindirecek temel ihtiyaçlarımızı giderecek kazancımız var ama kalabalık bir büro olduğumuz için ödemelere yapmaya devam edersem arkadaşlarımızın başka alacaklarını, tazminatlarını, diğer alacaklarını ödeyememe durumuyla karşı karşıya kalabilirim. Birçok meslektaşım da aynı durumla karşı karşıya. Bunda açık şey yani bu özel bir soru da olsa açık şeffaf şekilde cevaplamak istedim. Türkiye dış politikada e, neler bekliyor diye bir soru almışız. Büğüm yani biz hukukçuyuz, siyaset adamı değiliz ama dış politikada zaten bugüne kadar bir başarı görmedim ben ülkemiz adına. Bugünden sonra da çok büyük bir başarı görmüyor olacağını düşünmüyorum. Umarım ki güzel işler imza atarlar da bir an önce bu süreçten çıkarlar. Diğer devletlerle işbirliği yaparlar. Dostane ilişkiler kurarlar. Bir gün dost olduğumuzda, ertesi gün düşman. Sonra ertesi gün tekrar dost olmazlar. Ee, devlet bizim devletimiz, ülke bizim ülkemiz. Yani e, aldıkları herhangi bir başarıdan e, mutsuz olma ihtimalimiz yok. E, kurdukları iyi bir ilişkiden mutsuz olma ihtimalimiz yok. E, kurdukları iyi bir işbirliğinden mutsuz olma ihtimalimiz yok. Gerçekten mutsuz olan varsa onda bir sıkıntı var demek. Ama e, başarılı mı derseniz de. Ya beni bırakın pazardaki insanlara, yani şey olduğu için söylemiyorum, pazarda birine girin sonra dış politikayı. Ee, Verdiğin cevap bellidir. İnşallah iyi günler bekliyorduk Türkiye'yi dış politikada İnşallah gelecek gün. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sü Süreç geçtikten sonra dünyada totaliter rejimler ortaya çıkabilir mi? Dünyanın durumu ne olur? Sizin görüşünüz nedir bu konu diye bir soru gelmiş. Dünyada totaliter rejimler zaten var. Ee, ama totaliter rejimler daha totaliter olur mu? Daha totaliter olabilir bence. Ee, ya da şöyle bir sonuçla bekliyorum. Belki kafamda yine kurgu, bir bilim kurgu veya distopik gelecek de olabilir. Bugün yazdım, onunla ilgili yazmıştım. Galaktik Cumhuriyet. Star Wars evreninde Galaktik Cumhuriyet. Sonrasında da İmparator Cumhuriyeti devirerek Galaktik İmparatorluğu kuruyor. Ee, yani görüyoruz ki Birleşmiş Milletler fonksiyonsuz. Bir yaptırım gücü yok ülkeler üzerinde. Dünya Sağlık Örgütü'nün bile herhangi bir yaptırım gücü olmadığı, yani bütün ülkelere dikte edebileceği veya baskılayabileceği bir karar mekanizması yoktu. Her ülke kendi tedbirini aldı süreçte gördüğümüz üzere. Evet. Ama demek ki böyle bir güce ihtiyaç varmış. Bu kim olursa evet. olsun. ister monark olsun, isterse seçilmiş birileri, isterse ee, yani adına ne koyarsanız koyun. Ee, ama böyle bir güce ihtiyaç varmış. Ee, dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler kısmen fonksiyonsuz kaldı ve herhangi yaptığım güçlerin olmadığı görüldü. Ee, böyle bir güce ihtiyaç var. Muhtemelen belki de böyle bir güç e, oluşturulacak. Hani bazı durumlar için işte, sağlık, e, dünya güvenliği, kamu düzeni diye ama işte kamu düzeni dedin mi de Hemen bazı şeyler tehlikeli yerlere gidiyor ve totalitarizm kendine alan bulup bir yer bulmaya başlıyor. Şimdi teşekkür ederim cevabınız için yeniden. Bir çok soru geldi bize yayın öncesinde de şu an yayında da arkadaşlar bir yana not ediyorlar. Tamam. Ee, salgın hastalığı yakalanmasına rağmen e, karantinadan kaçanlar var. Ya da diğer insanlar tehlikeye e, atarak kamu olanlarında bulunanlar var. Bunun cezai yaptırımı e, nedir? Kanuna direkt ile ilgili hüküm var. Yanlış bilmiyorsam ceza kanununda karantinayla ilgili hüküm var. 195 olabilir. Geçen konuştuk. Ee, karantinada olduğu kendisine bildirilmiş olmasına ve karantinada olduğunu bilir halde e, bu eylemi gerçekleştirirse o suçu zaten işlemiş oluyor. Fakat 65 yaş üstü 20 yaş altı direkt karantinada mıdır? Karantinada değildir. Çünkü haklarla vermiş bir karantina kararı yok. Sadece evlerinde kalması, e, sokağa çıkma yasakları var. Onunla ilgili de hıssı sıha, sıha kanununda bir hüküm var galiba. Ona göre o da bir yönetmeliğe atıp yapıyor. O yönetmeliğe göre üç bin küsur ceza kesiyorlar. Bir de 300 liralık bir ceza var. Ayrıca sokağa çıkma ile ilgili galiba. Dün eylem yapmışlar toplanıp. E, kesilen cezalar için eylem yapmışlar. Çok tuhaf. Ee, böyle, e, e, e, soru neydi? En başını kaçıralım tekrar. Evet. Yeni soruyu mu anlamadım? Bir, bir önceki soru tam olarak Dünya'da salgın hastalığa yakalanmasına yani rağmen, şey var, Karantina. tamam. tamam. Ee, e, Karantina ile ilgili hüküm olduğu için o hükme, e, tabi olanlar o suçu işlemiş olabilirler. Yani hukuki değerlendirmesi olay bazında ayrıca savcısı veya hakim tarafından yapılır. Bir de kasten işlenen durumlar var. Yani e, nedir? E, Pozitif olduğu size söyleniyor. Evinizde kalmanız gerektiği size söyleniyor. Kendinizi izole edin diyor. Hastaneler yetersiz diyor. Siz evinize gitmiyorsunuz. Parklarda, bahçelerde gezmeye devam ediyorsunuz. 20 yaşından büyüksünüz. 65 yaşından küçüksünüz. Gidiyorsunuz insanlara bulaştırıyorsunuz. Birçok kişinin ölümüne yararlılmasına sebep oluyorsunuz. Ee, yani, e, kastenden tutun ve bütün suçlar, suç tanımlarına girer bu. Yani bu bunun kanunun koruması veya e, hukukun bunu, bunu koruması mümkün değil. Bu yüzden de böyle eylemlere girişenler varsa e, ve bunun neticesinde birisi yaralanırsa kasten yaralama, birinin ölümüne sebebiyet verirse kasten öldürmeden e, gerekli işlemler yapılmalıdır diye düşünüyorum. Diyeceksiniz e, var mı böyle olduğunu video görüntülerden görüyoruz. E, korona pozitif hastalarının evet. gidip sağa sola tükürdüğünü, tükürüp sürdüğünü, başka insanların yüzüne apşurduğunu, Asansör düğümelerine sürdüğünü yani tuhaf da bir sürü vaka var. Bu nedenle olmaz demeyelim. Bunların hepsi Bunlar kadar, biraz da psikolojik vaka oluyor galiba. Yani, yani ceza ehliyeti var mıdır yok mudur onlar da değerlendirecek tabi ama e, bunların hepsi e, yargılama konusu olacaktır. E, i̇şte ispatı nasıl olacak diyen arkadaşlar var. E, ispatı e, mutlaka olacakları bir şekilde. E, her türlü delilde ispat edilemeden şeyler. Ee, ve artık her yerde kamera, görüntü e, vesaire şeyler var. Bilemiyorum bir tıpçı veya bilim adamı olmadığım için kimden bulaştığı bile belki bir gün tespit edilebilecek. Doğrudan bulaştırıcı tespit edilebilecek. hani e, o, e, Eksik bilgiyle de konuşmak istemiyorum. Eğer böyle olursa, doğrudan bulaştıran da belli olursa, oradaki kasıt, taksiri, diğer hususlar hep değerlendirilecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir e soru gelmiş bize. Şu an davalar ertelendi sanıyorum. Evet. Ee, böyle olunca da yani nereye kadar gidecek? Elbet e, bir yerde bu davaları evet. görülmesi gerekiyor. Bu süreç e, dünyayı nasıl etkiler? Yani, ya da Türk hukuk sistemini nasıl etkiler? Online mahkeme gelir mi mesela? Ne gibi değişiklikler olur? Benim sonuçlar. E, 4 yıldır Yargıtay'da 3 yıldır İstinaftan dönmeyen dosyalarım var. Sadece benim benim olum. Bütün avukat arkadaşlarımızın e, e, Yargı hızlandırılsın diye getirilen bütün reformlar neredeyse yargıyı uzattı. Ya da ara bulculuk gibi, zorunlu arabuluculuk bulculuk gibi işçiye veyahut da zayıf olana dayatılan, işte yargılama 4 sene, 5 sene, 10 sene sürüyor, gel anlaş diye dayatılan süreçler oluşturuldu. Bu nedenle zaten şu aşamada bizim dosyalar, bütün dosyalar neredeyse bir sene uzadı. Nasıl bir sene uzadı? Nisan sonunda adliyeler açsalar, duruşmalar tekrar yapılmaya başladı. Ramazan geldi. Ramazan'da zaten ağır aksak duruşmalar ilerliyor. Sonrasında da adli tatil. Adli tatilden biz avukatlar muhtemelen, avukatların büyük bölümü muhtemelen vazgeçecektir. Adli tatil yapmayalım diyeceklerdir. Ama özellikle hakim savcı personel kadrosu ki belki de haklı olarak biz pandemi döneminde de çalıştık, çalıştırıldık. Adli tatil ve yasal izinlerimiz var. Adli tatil yapmak istiyoruz diyecekler. E ne olacak? Yine duruşma yapılamayacak. Duruşmalar geldi mi Eylül-Ekim ayına? Eylül-Ekim'de de bitecek mi? Yine kestiremiyoruz. E, bu bakımdan e, biraz zorlaşacak ve e, süreç uzayacak. Ama şöyle bir avantajımız var belki. E, çok fazla hukukçu yetiştirdik sonra 10 yılda. Çok fazla hukuk fakültesi açtık. Bu bakımda hakim-savcı sayısını artırıp e, kadroları e, daha iyi geliştirebilirsek, yetiştirebilirsek e, belki bir yararını görebiliriz e, bu sürecin e, dosya kumandamında. Online duruşmaya e, bazı meslektaşlarımız özellikle tecrübeli meslektaşlarımız çok karşı çıkıyor. Fakat ben dünyanın değiştiğini düşünüyorum ve eskisi gibi olmadığını, yani pandemiden önce de değişim olduğunu düşünüyorum ve o, özellikle bazı duruşmaların online yapılması e, taraftarıyım. Şu şekilde bir duruşma çok rahat yapabiliriz. E, gerekli teknolojik altyapı oluşturulursa e, sadece bilirkişi raporu beklensin veya yazılı yazılamayanlarımı tekrar ediyorum demek için adliyeye gitmek avukatı itibarsızlaştırmaktır. Sabah 9'da duruşma yazıp 2'de duruşmaya almak avukatı itibarsızlaştırmaktır. Hem vekilinin gözünde hem toplumun gözünde avukatı itibarsızlaştırmaktır. Avukatın iş yeri e, elbette adliyedir iş yerlerinden birisi ama iş yeri bürosudur. Vekkiliyle de bürosunda görüşebilmelidir. E, duruşmaları da bürosundan yapabilmelidir. Tabii ki bazı duruşmalar orada bizzat konuşarak, karşılıklı iletişim kurarak yapılması gereken duruşmalardır. İşte ceza duruşmalarının bir kısmı ve yine okul dosyalarında karar duruşmaları özellikle salonda yapılabilir, yapılmalıdır. Ama çoğu duruşma gereksiz bence. Bu altyapı var mı şu an Türkiye'de? Yok galiba değil mi? var. Ceza dosyalarında sex, sex biz Özellikle ee, mahkumların bağlandığı bir sistem var. Bir altyapı var ama e, çok zor değil. ya <gülüyor> Bence bir hukuk fakültesi hı hı. açma parasına e, bu altyapıyı kurabilecek bir sürü mühendisimiz var. Yani bir atliye yapacak parayla veyahut da şey belki biraz daha fazlasıdır tabii ama e, kurulabilir diye düşünüyorum. Az önce avukatlıkla alakalı söyledikleriniz çok önemliydi? Bir arkadaşımız e, mesleğimizi seviyor musunuz? E, ne düşünüyorsunuz avukatlarla alakalı demiş. Mesleğimi çok seviyorum. Son cevaba geçeceğiz bu arada. Süremiz de sonuna geliyor. Böyle gidiyoruz zaten. Ee, çok da sıkmak uzatmak da istemiyorum. Yani, Hı -hı. aslında çok yazan ama çok konuşan biri değilim. Ee, soruyu bir daha alayım. Soruları kaçırıyorum ama sesden dolayı. E, e, mesleğinizle mesleği, alakalı mesleği, avukatlıkla ben avukatlığı çok seviyorum seviyordum mes başladığımdan beri çok seviyorum fakat e, doğru düzgün yapma fırsatımız olmuyor işte yaşadıklarımız ve başımıza gelenler nedeniyle diyeceksiniz ki e, tarih boyunca avukatlık çok mu kolay oldu işte e, dün twitter'da paylaştım tarihte bir kızım okul programı bitirmiş avukatlık yapmış veya yapmamış isimlerin adlarını paylaştım tarih boyunca zordu. Gandhi için de zordu Abraham Lincoln için de zordu Abraham Lincoln bir avukattı Amerika'da iç savaş, yani o dönemde avukatlık yaptı ve köleliği kaldırdı onlar açısından da zordu tarih boyunca zordu ama kişiden kişiye değişir bizde avukatlık kriterinde şuna bakılmıyor puanlanmayla hukuk fakültesine bir şekilde girdiysek hiçbir teste tabi değiliz bu meslek için yeterliliğimiz var mı psikolojik yeterliliğimiz var mı ee, sosyal yeterliliğimiz var mı? Bunlar ölçülmüyor. Ee, okul köktesine bir şekilde girdiysek avukat olarak çıkıyoruz. Ee, benim gibi düz avukat olarak çıkıyoruz. Bu yüzden e, belki de ben yeterli değilim ee, bu anlamda. Sınavı destekleyen neredeyse anladığım kadarıyla? Ben avukatlık sınavını en baştan beri hep destekledim. Ee, ben e, sadece yazılı sınav değil Kapsamlı sınavlar işte Fransa'da Almanya'daki örnekler gibi Kapsamlı uzun vadeye yayılmış sınavlar taraftarı iyi hukukçular yetiştirmek memleket için çok önemli. İyi hukukçular yetişirse toplum kalkınır. Bütün toplum kalkınır. Ticaret olur. Ticaret güvenliği olur. E, herkese faydası olur. E, ben e, Bu anlamda öğrenci arkadaşlarımız belki bana kızıyor olabilir. Ama ben mevcut avukatlar için de sınava tarafım. E, yani 15 yıllık bir avukatsam ben, ben de mutlaka sınava girmeliyim. Çünkü bu ülkenin eskilerinde de e, Kalite çok yüksek değil. Öyle kusursuz bir hukukçu ordumuz, hukukçularımız olsaydı e, bu halde olmayızdık. Yani bu halde diyeyim, işte hukuk güvenliği sıralamasında yüz küsur olmazdık muhtemelen. Eskilerde de bir problem var. E, ama sizle aynı sınava tabi tutulmamız e, yine adil olmayacaktır benim görüşüm. Neden? Siz e, taze bilgilerle ve ta, yeni yasaları okumuş şekilde geleceksiniz. E, bizler için şöyle bir sınav olabilir. 15 yıllık avukat çalışma alanlarını bildirir. İşte tazminat hukuku yapıyorum, iş hukuku yapıyorum. İşte belli kıstasları getirilir ve o alanlardan sınava dağılır. Ve eğer kazanamıyorsam, ben kazanamıyorsam ben de yapmayayım. Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim bu konuda. Ben de yapmayayım. Çünkü en iyilerimiz yapsın gibi bütün memlekete faydası olsun. Bunu öğrenciyken belki göremiyordum. O yaşlarda bunu anlamam mümkün değildi ama bu yaşlara geldiğimde bunu çok net görüyorum. Ve bunun kazançla falan da ilgisi yok. Hani dünyalığını yaptım falan diye düşünenler olabilir. Öyle bir şey yapamadım. 15 yıldır boşlu gidiyoruz hala. Tam düzelecek dedik ve bu olayla patladı. Eee, bir tane bir İyi hukukcular yetiştirmek e, bütün topluma e, kazançtır. Çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Çok sağ olun. Davetinizde sözüne. Estağfurullah. İnşallah. Ve... E... Buyurun. <gülüyor> İnşallah bu süreç geçtikten sonra siz okulumuza da davet etmek isteriz. orada da ağırlamak isteriz. Okumuzda da sizlerle buluşmak isterim. Davet olduğu sürece, görmek istediğiniz sürece. Ben de İstanbul'a geldiğinizde bütün arkadaşları bir ama beklerim bu olaylar atlatıldıktan sonra. Şimdi gelseniz de görüşmem açık söyleyeyim. <gülüyor> İp teşekkür Bize de zaten yasak var şu anda. Şehirden siz yıkamıyorsunuz. kurtarmıyor olabilir. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar. Teşekkür ederim. Evet,